Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Her programda olduğu gibi bu programda da yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte kendisi yaşam öyküsünü paylaşacak ve ilham veren bir yaşam öyküsünü bugün yine sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve kendisine çok teşekkür ederek hoş geldiniz demek istiyorum sevgili Ufuk Erol. Ufuk Bey hoş geldiniz. Programımıza. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk Kemal'in. Çok teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü kentin gizli öykülerinde paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün dinleyicilerimizle sizin yaşam öykünüzü dinleyeceğiz. İlham veren yaşamınızı dinleyeceğiz. Bunun için Ay, çok teşekkür etmek istiyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim sağ olun. Peki sormak istiyorum. Ufuk Erol kimdir, nerede, ne zaman başlamıştır evet. yaşam öyküsü? Ee, Ufuk Erol. Eee İstanbul doğumluyum. 1961 İstanbul doğumluyum. Asker şehirliydim tabi ama İstanbul doğumluyum, Fatih'te doğumluyum. Rumanda Fatih'liyim. Ee, şöyle söyleyeyim. hemen hemen 10 yaşında mesleğe başladım babamla beraber babamın yanında. Şimdi birazcık mesleğinize başlamadan önce 10 yaşında başladığınız çok kıymetli bir mesleğiniz var. ve Az sonra onu da evet. dinleyeceğiz ama evet. e, 1960'da İstanbul'da Fatih'te dünyaya gelmiş. 61'de. 61'de. Evet. E, evet. Ufuk Eroğlu'nun doğduğu yıllarda Fatih nasıldı? İstanbul nasıldı? Evet. Çocukluğunuza dair hatırladığınız çok o yılları birazcık konuşalım mı? Evet, evet. İstanbul çok güzeldi o yıllarda. İstanbul'un çok güzel bir doğu büyüdüğü Fatih semti. Zeyrek, şu an Zeyrek olarak geçer. Çok güzel bir semtli. Konuşamukların çok derin olduğu, muhabbetlerin çok güzel olduğu, ağabeylerin, ablaları olduğu bir semti, bir dönemdi. Tabii çocuktuk o zaman, ilkokul şey gidiyorduk. İstanbul'dan yani aslında eski ise, semtlerinden bir tanesi ve Zeyrek'i çok ki, özel tabii, e, tabii semtlerden kırk, bir tanesi. 41 çeşme, çeşme dedik, benim Fatih yani çok... Çok değerli bir santr. Halen bile bütün sanatçılara, şairlere ilham olmuş bir yerdir. He, siz o özellikle benim mahallem. Tabii. Özellikle benim mahallem Ceyrek Mahallesi. Birçok sanatçı ilham kaynağı olmuştur yani geçmişte. Bugün de yani. Bugün de halen ilham kaynağıdır. Tabii biz o zamanlar çocuktuk. İlk okul çağındaydık. Çalışmamız gerekiyordu. Doğumuza yardımcı olmamız gerekiyordu. Sekiz kardeşlik, Sekiz kardeşin en büyüğüydüm hemen hemen bir bir abim vardı benden büyük. Hiçbir atölye gitmemiz gerekiyordu yarım gün babam şey ne yap yapıyordu? babam bakıcıydı babanız bakıcıydı aslında siz mi siz ve İstanbul'da iç, babam İstanbul çok evet, önemli e, İstanbul'da yaşıyorsunuz sekiz çocuklu bir ailenin ee, evet. en büyük ikinci çocuğusunuz. ve evet, yarısını evet. herhalde okulda geçiriyorsunuz yarısını atölyede evet, geçiriyorsunuz atölyede evet. E Biz de o zamanın şartları öyleydi. Sadece ben öyle değildim. İstanbul, İstanbul'da yaşayan arkadaşların, mahallemi çocukları. Bizim orada öyle bir kültürü vardı. Yani yarım gün okula gidersin, yarım gün atölyeye gidersin. Başka bir iş yaparsın. Yani sistem gibiydi o yıllarda yani. Evet. 70'li yıllarda, 71'li yıllarda. Aslında bir anda meslek e, öğrendiğiniz o çıraklık dönemi dediğimiz işte, evet, eskiden buna işte, daha kıymetli olan usta çırak ilişkilerinin olduğu dönem diyebilir miyiz o dönemde? Tabii ki tabii ki bir de bu usta çırak ilişkisini babamla yaşıyorum. En güzelini yaşıyordum o yıllarda. Yani neden çünkü benim babamın yani bir yabancı değil de babamla çalıştığım için amcamla çalıştığım için amcalarım da oradaydı. Üzerimde çok düşüyorlardı. Tabii o zamanlar tombak sanatını icra etmiyorlardı onlar. Ee, şöyle söyleyeyim, o zamanlar. Bütün mutfakta her şey bakırdı. Stelenimiz, evet. çatalımız, çaydanlarımız, kaşığımız, tavamız, tencereniz, her şey bakırdı. Babalar o iş yapanlardı. Ben de onların yanında yine böyle mutfak eşyalarıyla başladım. Ve yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. 15 yaşına geldiğim zaman bir kalp olmuştuk zaten. Tabii oraya gelene kadar neler çektik? Yani ne günler geçirdik, ne. Yani nasıl anlatayım, nasıl izah edeyim. Zor bir çıraklık evet. dönem aslında. Tabii. Hani? Ki, baban altında, da, altında, altında evet. zorunlu da gidiyorsun hiç olmadan anda. Bazen oluyor pazar günü de gidiyorsun. Bazen oluyor akşamları da orada oluyorsun. Yani e çünkü talep çok. Yani o zamanlar bakır mutfakta mutfağın vazgeçilmez eşyası şimdi gibi. Çelik çaydanlık, teslon bunlar yoktu o zamanlarda. Dediğim yıllar 70 ve 75 yılları arası. Evet. Mutluluk yani eşyaların hiç... bakır olduğu ve bakıcılığın kıymetli mesleklerden Çok bir kıymetli tanesi olduğu, olduğu dönemde. Dönemdi, babanızın tabii. ve amcanızın yanında çırak olarak mesleği aslında bir evet. kadınınıza attınız. Peki evet. okul hayatı ne oldu? Ne kadar devam etti? Okul hayatı okuldan sonra bitti. Bitti. Zaten evet. mesleğe başlamıştınız babanızın e, yanında. Tabii mesleğe evet. başlamıştım. 13-14 yaşına geldiğim zaman... Para kazanmaya başlamışım. Evet. İşte o e, çocukluğun mu diyelim? Ergenliğin mi diyelim? Verdiği şey mi diyelim artık? E, para kazanınca abi işte okulu ne yapalım? Çalışalım, zanaatkar olalım. Kendimize bakarız. Babamız çok güzel çalışıyor. Para kazanıyor. Sekiz çocuğa bakıyor. Biz de çalışalım. Biz de parayı kazanırız diyoruz. Neşteğe devam ediyoruz yani. Mecbur okul hayatımız bitiyor. Bir de aileniz en büyük evladısın tutmanı büyük var. Yani. Evet, Öyle devam ettim. Ailenin geçimine de destek oluyorsunuz muhtemelen evlendirilmişlerde. Şimdi baban yorulmuş. Yani çalışmış çalışmış yıllarını vermiş. Desteğimizin de kendine göre de hastalıkları var. Hesteki hastalık, içindeki asitler, fosforlar. Zamanla insanı yıkıyor. Evet. Yani şu an bile bir kimin nefesinde konuşurken e, hissedebiliyorsunuzdur. Yani kanıtlık oluyor. Bu meslek değil mi? Bakır'daki hı hı. yani bazı zevizli maddeler işimize istemez. Zaten bizim tombak sanatının en büyük özelliği şöyle söyleyeyim kesinlikle kesinlikle diyorum yalnız öldürür. Bu işi nasıl yapıyorsun? Yıllardır binlerce yıl insanlar bu mesleği yapmışlar. Erken ölen doğmuş geç ölen doğmuş. Bir de mesleği çok seviyoruz. E, hayatımızı ilan ettiriyoruz. Dolayısıyla devam ediyorsunuz. Yani, Ufuk Bey, e, şimdi bilmiyorum. birazcık e, biraz sonra mesleğinizden, tombak ustalığından, zanaatkar olarak yaptığınız daha detaylı bahsedeceğiz. Süren, Ama şimdi var, 15 yani. yaşına geldiğinizde bir kalfa olmuştunuz babanızın yanında. Tabii, evet, e, o evet. yıllarda e, neler yaptınız? Nasıl devam ettiniz mesleğe? Birazcık o yılları dönelim evet. mi? Onları anlatalım tabii, mı? Tabii, tabii, tabii. Oradan zaten oradan iş yapmak isterim ben de. Buyurun. Evet. 15 yaşına geldiğim zaman artık tek başıma bir obje bitirmeye başlamışım. Yani kendi kendime bir bakır parçasını alıp buraya bura bir şekilde yitiririm. Fakat, fakat benim aklımda hep eski tomak sanatı var. Tombak sanatı nedir? Onu açıklayalım mı dinleyeceğim? Tombak içinde? sanatı şöyle izah edeyim. Daha ve çok açık anlayabileceğiniz şekilde. Yapılan bir ürün, bir obje Bittikten sonra altın kaplanıyorsa bu bir ibrik olabilir, bir nisar olabilir, bir kılıç olabilir, bir kalkan olabilir, bir bakraç olabilir. Eğer altın kaplanıyorsa finalde bittiği zaman o tonmak sanatına geçer. Yani tabii, obje neden yapıldığı önemli değil. Bir şekilde metal kullanılarak, bakır, yani Herhangi bir metal bakılır. kullanılarak yapılan tabii tabii gümüş bir obje, Sonunda altın kaplanıyorsa bunun adı tombak sanatı. Tombaktır. Normal tombaklanmış imaldir. Yani genel olarak tombaktır. Yani tombak şeyine girelim. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii biz 15-16 yaşlarına gelmişiz. Ee, bir ayağımız İstanbul'da gezmeye başlamışız. Saraya gitmişiz. Sarayda aa, ne görelim tombak parçaları. Ama bakır. Fakat çok güzel. Çok etkili. Yani insan yani gözünü alamıyor. Bir anda bir karar ben bu işi yapmak istiyorum. Ben bu işi yap, yapmalıyım diyorum kendi kendime yani. İşte oradan o zaman imkanlarıyla, o zaman fotoğraf makinelerle, yani şey çekebildiğimiz şimdiki kataloglar yok, teknoloji yok. İşte birkaç resimden dükkana gelirim, atölyeye gelirim, sabah erkenden başlarım. İlk yaptığım olmaz, ikinci yaptığım yarım olur, üçüncü yaptığım olur olmaz derken 4-5 ben ortaya bir tane Sombak bir parça çıkarttım. E bunun altın kaplaması var. Buyurun efendim altın kaplamasını nasıl yapacaksınız? Her şeyi yapıyorsun. altınlı kaplamıyorsun. Bunun içinde bir yani bir şey lazım ya nasıl diyeyim. Ha, bir şeyler öğrenmen lazım. Bir şey yapman lazım. Ha başkasına yaptırmışsın. Olmaz. Onu da kendin yapman lazım ki sen bir sonbah ustası olman için. Ben atölyesini bıraktım. O kafayla o Geçtik kafasına. Gittim. Kapalı çarşıda bir tane ustanın yanına girdim. Şimdiki organcılar kapısı. Zeynizler kapalı çarşının bir kapısı. Evet. O da bir siyetli hemşehrimiz. Onun elinden geliyor işler. Onun yanında bir 10 ay, 12 ay gibi bir süre çalıştım. Onu da öğrendim. Onu da kattım hazine. Geri döndüm bağımın dükkanına. Ufuk Bey buraya kadar anlattığınızı bir toparlayalım mı? Yani 15-16 yaşlarına geldiğinizde Topkapı Sarayı'na evet. yapıyorsunuz. Topkapı evet. Sarayı'nda gördüğünüz tombak eserler. Eserlere Oradaki aşık oluyorsunuz. Kıymetli eserlere aşık oluyorsunuz. Ve eyvallah, o zaman imkanlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalışıyorsunuz. Evet, Benzerlerim evet, yapabilmek evet. için. Evet Almanya'dan gelen bir fotoğraf makinesiyle. Çok zor şartlar altında. Evet. Çekebilir, çekemiyoruz çekemiyoruz Gizli bir aile uğraştık yani işte. ve siz aslında bakır ustasısınız babanızdan bakırcılığı öğrendiniz bakır evet. bir obje yaptıktan sonra yani Topkapı Sarayı'nda gördüğünüz objelerin bakır Hı. versiyonlarını yaptıktan sonra onu altın kaplamanız lazım ki saraydaki gibi tombak eserler olsun ta ama altın kaplamayı bilmiyorsunuz çünkü o başka kimyasallar gerektiriyor başka bir ustalık gerektiriyor aynen, aynen, siz de seyitli bir başka hemşehrinizin yanına kapalı çarşıya gidiyorsunuz o evet. da 10-12 ay boyunca. Ama yine ondan öğrenmiyorum. Onu çarşıda başlı birimden öğreniyorum. Bir kaplamacıdan öğreniyorum. Sevliyoruz kendimizi. Evet. Bizim bu beş sene kadar aşık olduğumuzu anlıyor. Üzer işler katmak istiyor. İşte ricaminle derken onu da öğreniyorum. Geri dönüyorum kendi atölyemine. Kendi atölyemde bu işi kuruyorum yani. Bütün mesele bu Topkapı Sarayı'nda o aşık olduğunuz, gördüğünüz o aşık olduğunuz anlısından yapma isteği. Aynen öyle. diyorum kendi kendime. Modern diyorum. Benim bu sanat taşımam lazım diyorum. Peki başardınız mı? Yapabildiniz mi o eserleri? Başardım. Başardım. Yani başardım. Şu an Mercan'da küçük bir atölyem var. 30 metrekarelik. Birçok diziye, birçok filme çok güzel objeler yaptım. Birçok koleksiyoncu da güzel eserler yaptım. İşimi severek yapıyorum. Sabah erken de gidiyorum. Evet. Yani erkenden oturuyormuşum başına. Tabii ki diyeşlis ki memnun musun? Memnun olmadığımız yönleri de var bu. Muhakkak. Mesela. Her meslekte olduğu gibi. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Kaç tane tombak sanatçısı var İstanbul'da? Yani sayarsın parmaklarınla sayarsın. Bu kadar az kalmışız yani. Yani şunu da söylemek istiyorum yani bu muhabbet arasında. Kesinlikle bu devriki. Bizlere sahip çıkması lazım. Bizlere sahip çıkmasını istediğin şey de yani bu işi okullara taşıyalım. Evet. Gençlere öğretelim. Çünkü bu kaybolmuş. Kayboluna yüz tutmuş bir meslektir. Peki. Bana Peki. göre dünyanın en güzel tanıtı. Ama kimse yetişmiyor arkamızdan. Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi eskiden e, bahsettiğiniz sizin daha çırak olduğunuz yıllarda e, mutfaklarda yoğun bir şekilde bakır eşyalar, objeler kullanıldığı evet, için çok evet, eşyaları evet. kullanıldığı için bakırcılık evet. e, çok yoğun iş gücü gerektiren ve yoğun çalışılan, üretilen, e, para kazanılan bir meslekti. Zamanla evet. teknolojiler dilediği şartlar değişti e, ve bakırcılık Eski popüleritesini tabiri caizse kaybetti. Ama siz evet. başka bir alana yöneldiniz tombak ustalığına. Siz zaten Kapalı benim. Çarşı'dan döndükten sonra evet. nasıl sürdürdünüz bu mesleği? Zaman içerisinde ya nasıl işte, gelişti, işte, değişti? Bir şey ister misiniz? Evet bahsedeceğim. Benim zaten 16 yaşında sonra atölyeden, doğum atölyesinden çıkıp Kapalı Çarşı'ya gelmemdeki sebep o meslekte ufak ufak düşüşler başlamıştı. Yani artık bakır sana bakır objeler mutfakta bitmeye başlamıştı, çelik dediğimiz, alüminyum dediğimiz objeler çıkmaya başlamıştı. Meslek böyle bir anda kesilmişti. Yani versiniz bıçak gibi alüminyum çıkar, çelik çıkar. Bu mesleği yavaş yavaş hani öleceğini hissetmiştik biz biraz da, anlıyor musunuz? Evet. Yani artık iş yapmayacağını, yani yapamayacağımızı anlamıştık. Mecbursuz eşyasına dönme fikri doğmuştu aklımızda. Bizim saraya gidiyor zaten. E, araştırmamızdan hani bizi saraya çeken şeydi oydu. Yani bizim ayağımızın direkt saraya gitmesi bu mesleğin ölüceği hissediyorduk. Yani nasıl anlatayım? Yavaş yavaş artık e, eskisi kadar evet. hayatı idam ettirecek imkanları sağlamayacağı da belki aşikar. Tabii. Hissetmiştik artık. Tabii. Hissetmiştik artık. Tombatlık'ta evet. nasıl para kazanmaya başladınız? Şimdi tombak'ta para kazandım. Evet. Çok mu kazandım, az mı kazandım? Artık bu yaşa kadar kendimizi ilave ettirdik. Evet. Bu yaşa kadar kendimizi ilave ettirdik. Şu anda halen çalışıyorum. Ha, bana sorarsanız, bana sorarsanız hiçbir zaman evimizin karşılığını alamadık. Ya Bunu söylemek zorundayım. Adem konuşuyoruz. Evet. Hani istediğimiz gibi Eminimün karşılığını alamadık ama açıkçü bulduk. Bir ettik ama tabii ki bir zaman her usta gibi bizler de karşılığını alamadık geri geldik. Peki ton, bakın, Tombak sanatıyla mı? ufuk Bey çok özür dilerim. Tombak sanatıyla genelde herhalde e, süs objeleri üretiyorsunuz şu anda değil mi? Tabii süs yani e, eski mühendeleri düşünün. Hı hı. Topkapı Sarayı'ndaki at kalışlar, kılıçlar reyal iblikler nalınlar, takunyalar dediğimiz yer nalınlar, gelin nalınları yani hep bu tür işlerle uğraştık yani. Hep bunları yapıyoruz. Şu an, şu son 10 yılda şöyle söyleyeyim biraz daha rabit görmeye başladı. Ya yani desen ki 6 yıldan hangisi Yıllarca çalıştık, birbindik. Son on yılım. Hmm. Yani 6 yıllara niye bilirim yani? Şu an yani yıllarca çabaladık, yaptık olmadan ama şu an, şu son yıllarda, şu 10 senedir bizlerin verdiği şeyini bilemiyorum. Biraz da insanımız artık ecdarı daha çok mu anlamaya başladı? Daha çok yani sevdi demiyorum zaten severdi de yani daha çok anlamaya başladı herhalde. Onların kullandığı eşyaların replikasını kendi yerinde de görmek istiyor. Evet. Yani son 10 yıldır gerçekten iyi bir taklama yaptı ne güzel. Peki az önce bu mesleğin devam ettirilmesi için artık İstanbul'daki e, tombak ustalarına baktığımızda, zanaatkarlarına baktığımızda çok az sayıda kaldığınızı söylediniz. Yeni çıraklarınız olmuyor mu, yetişmiyor mu? E, okullarda keşke evet, okutulsa, evet. bu bir bölüm olsa söylediğiniz gibi. Sen böyle bu... bir şimdiki, şimdiki gençler gelip kapitalenin keskeni çekmezler. Anlatabiliyor muyum? Bu iş ancak okulda, günde 2-3 saat, saatten olur yani. Olur mu? Bana sorarsanız olur. Bizim gibi. 10 tane adam 15 tane usta var ya bütün Türkiye genelinde yani bu tür. Evet bakırcı çok. Bugün Antep'e gidin maşallah Trabzon'a gidin. Çok iyi bakıcı ustaları var. Fakat tonmak sanatı çok daha farklı bir sanattır. Kesinlikle böyle. Hala öbür bakırcılık dallarında yetişen var çalışan ustalarımız var, Antep'te kurslar var. <gülüyor> Ama bizim bizim damımıza erişen yok. Bakırcılık bir şekilde devam ediyor. Hala devam ettiren evet, temsilcileri var. Devam ediyor. Ama... Var. Çok çok aşırı bir şekilde devam ediyor. Bugün Antep'e gidip yüzlerce bakıcı var. Evet. Ama bir tanesini bakabilir misin orada? Çok zor. Maraş'ta bir ustamız vardı. Adını söyleyeceğim. Cemil ustamız. Şuan ondan daha haber ama en son da zaten. Yapıyor mu? Yap. Ondan da birim yok. E düşünün yani Türkiye içinde kaç tane? Bir de bu tonlak sanatı. İstanbul sanatıdır. Yani genelde İstanbul ustaları yapar onu yani. Eski saraylara çalışırlardı. Düşünün saray zamanlarında bizim gibi ustaları saray alınlarmış. Sarayda bakallarmış. İşte altından ne aç vermiş orada işte sultana ya yani, şehzadelere ürünler yaparlarmış. Şimdi öyle değil şimdi. Çok farklı yerlerdeyiz izleyelim. Ufuk Bey kaç senedir bu meslekle uğraşıyorsunuz? Ben mi? Ben 50 yıldır meslekle uğraşıyorum biliyor musunuz? 50 yıldır. 50 yılı mı geçtiğim günüm? Evet. 50 e son 10 yılda belki de söylediğiniz gibi dizilerin etkisiyle insanların Kesinlikle. bir direkt rağbet gösterdiği e, süs eşyaları, saraydaki bunu, eski saraylarda tam, tam, tam, bulunan tam, tam, tam. o objelerin benzerlerini üreterek yani ya, bire bir birebir replikasını yapıyorum. bin sene evvel nasıl yapılıyorsa bugün aynısını yapıyoruz. Aynı sistemle el el çalışması. Dımdız kağıt gibi bakırı alıyoruz. Şekillendiriyoruz. Yani bildiğiniz sonra buna Isıtarak, soğutarak bura bura hale getiriyoruz yani. Peki bin sene önce saraya o objeyi yapan ustanın bin sene sonra belki de e, yaptığı çalışmanın benzerini yapmak nasıl bir histir? Nasıl bir duygudur? Ne düşünüyorsunuz? İşte zaten hatta? bizi bizi bağlayan, bizi bu mesleğe aşık eden de buluyor musunuz? Mesela ben e, şöyle söyleyeyim. 500 sene bir parça görüyorum. Bir ürün görüyorum. Bana tamire geliyor. Benim bir oyunum var. Bir antikanız var. 5-6 kuşaktan size geçmiş. Tombak parçası. Bir tarafı kopmuş. Tamir olması lazım. Bana geliyor. Canlı canlı. Şimdi ben onu tamir ediyorum. Fakat tamir ederken o kadar çok seviyorum ki ama. O kadar çok seviyorum ki. Diğerden de diyorum ki, Ya 500 sene evvel elektrik yok. Yani Hiçbir şey teknoloji yok. Bu usta bunu nasıl yapmış? O usta evet. benden çok çok daha büyük bir yani zaten. Ben yine bugün teknolojiyi kullanıyorum bazı şeylerde. Mesela baklama sanatında elektriği kullanıyorum. Evet. O zamanki usta nefesini kullanmış. O zamanki usta nefesini kullanmış ama hiçbir usta yok ki. Nefesini kullanıp tombak yapan hiçbir usta yok ki. 45 yaşını geçmiş. Biz Allah bize gene bir şans vermiş Şu Ramazan'da elektrikten tombaklama yapıyoruz da işte 58 yaşına geldik. Uzun ömürle geliyoruz. Hiç bu e, bizim bir de oyunu var. Evet. Instagram'da mutlaka, mutlaka. Eskiden tombaklama dediğiniz yani altın kaplama yapıyordu. Cıva Cuma Cuma ve flemeyle dolayısıyla sağlık açısından oldukça tehlikeli e, çok ve tomba kustalarının uzun yaşamadığı dönemlermiş. Şimdi daha şanslı Tabii. bir jenerasyon olarak teknolojiyi Tabii. kullanıyorsunuz. Yavaş yavaş çok programımızın sonuna doğru geliyoruz Ufuk Bey. Ee, <gülüyor> ne söylemek istersiniz? Dinleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Kendi yaşam öykünüzde geriye dönüp baktığınızda e, bunca senenin sonunda ne mesaj vermek istersiniz bize? Çok çok çok güzel yıllarım oldu bu meslekten ilgili. Çok güzel ararlandım gittiğim yerde bir tombak sanatkar olduğum için çok saygı gördüm. Çok mutlu oldum. Yaparken de çok mutlu oldum. Teslim ederken de çok mutlu oldum. Yani çok çok. Fakat e, sonuçta nasıl söyleyeyim? yani Nasıl demin anlattığım gibi yani e, çok daha ileride olabilirdik. Çok daha yerlerde olabilirdik şimdi size yapan ustalar olarak. Yani gene bunu söyleyeceğim. Devletin bu tür ustalara kesinlikle saygı çıkması lazım. Tabii ki iki tane ustamıza çıkılmış ama yetmiyor. Yetmiyor çünkü on 15 tane ustaba var Türkiye'ye Bu mesleği yapan, tonunmak sanatı yapan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz. Merhaba. Önökünüzü paylaştınız. Eyvallah Bir faydam olduysa. Estağfurullah, estağfurullah yani. Estağfurullah olur mu? Evet. Ve sizi, ve sizi ağırladığımız için programımızda yaşam öykümüze yer verdiğimiz için çok mutluyuz. Çok. Ve ben paylaştığınız için de çok, için teşekkür, de çok teşekkür ediyoruz size. Ben de çok teşekkür uzun ederim. Uzun sağlıklı ömürler diliyoruz ve sanatınızı çok daha uzun yıllar boyunca çok devam ediyoruz. Çok teşekkür de, de selamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Ufukka. Tamam, Hoşçakalın. Hoş Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızda çok değerli bir zanaatkar, çok değerli bir sanatçı aslında konuğumuzdu. Sevgili Ufuk Erol, İstanbul'da e, kendi mesleğinin, kendi sanatının son temsilcilerinden bir tanesi. Bir İstanbul sanatı olan tombak sanatının yani objeleri altın kaplayarak şekillendirdikleri o güzel sanatın son temsilcilerinden bir tanesi. Ve ömrünü bu sanata adamış, bu sanatla hayatını kazanmış. Ve yaşama dair öğrendiğim ne varsa hepsini ben bu sanatı yaparken öğrendim diyen çok değerli bir isimdi. Kendi yaşam öyküsünü paylaşırken daha 15-16 yaşında genç bir delikanlıyken Topkapı Sarayı'nda gördüğü objelere aşık olmasıyla beraber bakırcılıktan nasıl tombak ustalığına geçtiğini, bu süreçte mesleği nasıl öğrendiğini ve yıllarca çalışarak uğraş vererek bugün geldiği noktada mesleğiyle ne kadar mutlu bir şekilde yaşadığını dinledik yaşam öyküsüyle beraber. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programının sosyal medya hesaplarından Instagram'dan ve Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Her programda olduğu gibi bu programda da e, değerli konuğumuzdan öğrendik ki içinizdeki tutkuyu bulduğunuzda ve onun peşinden gittiğinizde her zaman mutluluk sizinle beraber oluyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz inanıyoruz ki İçinizdeki tutkunun peşinden giderseniz o mutluluk hep sizinle olacak. O tutkunu peşinden gidin, arayın ve vazgeçmeyin. Bizler iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde... ...yine açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programı ile birlikte... ...sizlere yeni bir yaşam öyküsünü anlatmak üzere burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz de bizlere ulaşmanızı bekliyoruz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan... Ve teknik masadaki değerli açık radyo çalışan arkadaşlarımla sizlere sağlıklı güzel günler diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri